Salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmed din emma ba'd değerli selam. Kitab-ı Tevhid adlı risalenin şerhini yapmaya devam ediyoruz. Hmm. Önümüzdeki yaşan hafta bu dersten önceki dersimizde, sohbetimizde en-nusra bahsini almıştık. Ne demekti ki Büyü çözmek. Büyü çözmek. İki türlü büyünün çözüldüğünü söyledik. Birisi büyünün büyüyle çözülmesi. Bir de büyünün meşru, meşru olarak meşru yollarla, vesilelerle çözülmesi olarak şahit etmiş, açıklamıştık. Büyü çözmenin meşru büyünün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 Uğursuzluk demekti. Uğursuzluk beklemek, bir şeylere ursuzluk bağlamak demekti. Bunun sihirli olan alakası neydi arkadaşlar? Neden Elif Rahim Allah bununla sihir arasında bir bağlantı kurmuştu? Şöyle biraz beynınızı çalıştırın, yorum. Nasıl? Duyunun etkisi, tesiri hafifse, gizli ise, gözüken bir müşahede edilen bir yoldan geçmiyorsa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 Bazen büyük şirk, bazen küçük şirk olduğunu, bazen de masiyet bin olduğunu söylemiştik. Yine Allah izin verirse bunun tafsirini sizlere yapacağız. eğer bir insan bir karga gördüğünde, bir balkuç gördüğünde ya kötü bir haber gördüğünde ya yolda böyle kurumuş bir ağaç gördüğünde veya herhangi bir uğursuzluk besleyeceği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 yani başlarına gelen belaların, musibetlerin kaynağının kim olduğuna inanıyorlar? Musa olduğuna inanıyorlar. Aleyhisselam olduğuna inanıyorlar. Yani Musa'nın varlığını uğursuzluk olarak kabul ediyor, ediyor. Musa aleyhisselam onlara ne diyor? Müellifin burada bize bu kitapta bu başlığından sonra hemen zikrettiği üzere diyor ki Elâ ma ta'iruhum endallah. Sizin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 Sizin böyle saydığınız, beni bu başınıza gelen belaların sebebi olarak saydığınız o şey ben değilim. Bunların hepsi Allah katından ne olmuş? Takdir olmuş şeyler. وَلَاكِنَّ اَفْتَرَهُمْ la يَعْلَمُونَ Ama diyor onların çoğunu yapmazlar? Bilmez. Yani çoğunluk Kur'an-ı Kerim'de böyle zikrediyor arkadaşlar. Onların çoğu akletmez. Onların çoğu ne yapmaz? Bilmez. Değil mi? Her yüzündekilerin çoğuna itaat etsen, Allah'ın yolundan seni ne Allah Alıköy. Yani çokluk hiçbir zaman ölçü, hüccet, delil değildir. Hemen müallifin zikretmiş olduğu ikinci ayete gelelim. Bu da Yasin suresinde ashabul Kariye köy halkına gelen, gönderilen uyarıcı ile alakalı. Onlar da o başlarına gelen belanın, musibetin kimden olduğunu zannediyorlar, sayıyorlar. O davetçi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 bu yaşadıklarınız başınıza gelmekte. Allah Teala ne diyor? Zaharal fesadu fil barri vel bahri bimâ kesebet ey nas. Karada ve denizde. fesat, bozgunculuk, rast gitmeyen işler. Neden dolayı ortaya çıktı? Neden kaynaklanmakta? Bimâ kesebet ey nas. İnsanların kendi elleriyle yapıp durup kazandıklarından dolayı. Yani bu ayette de diyor ki o ashabul kariye köy halkına gönderilen uyarıcılar diyor ki sizin uğursuz saya geldiğiniz ve bizi suçladığınız bu meseleler makum. sizlerin kaynaklanmakta sebebi sizsiniz. Yoksa bir uğur, uğur beklemek diye uğursuzluk beklemek diye bu konuda bizim bir neyimiz yok bir daklimiz bir yapabileceğimiz bir şey yok. Sonra müellif rahimehullah Ebu Hurayra radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadisi zikrediyor. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Şöyle buyurdu. La adwa ve la tira ve la hama. Ne demek? La adwa Adwa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 bu hadisi, ilk hadisi, deminki hadisi, deve hasta deve, sağlıklı devenin yanına sokulmaz hadisi de Müslüm rivayet ediyor. Diğer bir hadisinde diyor ki, وَفِرْ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرْ مِنَ الْأَسَدِ Aslandan kaçtığın gibi, cüzdan, cüzdan hastalığından kaç. Bu hadisi Bukhari muallak olarak, tahlik olarak rivayet ediyor.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 Şöyle bir ziyade var. Bunu diyen bir A'rabi, bedevi diyor ki Ya Resulallah فَمَا بَالُوا اِبْلِي تَكُونُ فِي الرِّمْلِكَ اَنَّا ظَبًا Benim demem çöldeyken çok iyi oluyor, sağlıklı oluyor. فَيَتِ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبِ Uyuz bir deve geliyor, benim devemın yanına ve benim bu sürümün, deve sürümün yanına giriyor. Ve kendinde bulunan uyuzu ne yapıyor? Hastalığı diğerlerine bulaştırıyor. Halbuki benim devam ne? Sağlıklı diyor. Yani Peygamber aleyhissalatü Vesselam itirazda bulunuyor. Yani bu şu manada itirazla bulunuyor. Yani sen diyorsun ki bulaşıcı hastalık yok ama bizim vakada gördüğümüze göre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 kim bulaştırdı? allah Teala bulaştırdı. allah Teala bulaştırdı. Yani buradaki maksat ve kasıt ne arkadaşlar? Tevektürün tamamen Allah-u allah olması, gerekli sebepler alındıktan sonra Allah'a itimat edip, sıdkıyla itimat ettikten sonra bileceksin ki hastalığın biri bulaşması vardır ama bunun müsebbibi bu hastalığı yaratanı bunun bulaşıcı olması sağlayan kimdir? allah Teala'dır.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 öğrettiği üzere yalnızca Allah ol olacak. Ne var ki bunda diyebilir insanlar, peygamber aleyhisselatü vesselam bize ne yapıyor? Bunu öğretiyor. Çok önemli bir husus arkadaşlar. Ve müellif rahimahullah'ın bu kitabı yazma gayesi şu, burada bir daha da ortaya çıkıyor. Yalnızca tevhidi bir kısmıyla açıklamıyor Yalnızca şirk'i tek bir yönüyle açıklamıyor Bütün yönleriyle, bütün etrafıyla bizlerin gözünün önüne koyuyor. Ki ne yapalım? Yakin üzerine olalım. Aynel yakin üzerine olalım. Hakkel yakin üzerine olalım. Ola Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne de yoktur? Tiyara uğursuzluk denen bir şey yoktur. Eğer yani sen bir şey duydun ona bağlı olarak başına bir musibet geleceğine inanıyorsan böyle bir şey yoktur. Vela hame diyor ki hame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 biz bu atfa diyoruz? Yani tıyarayı izikletmiş genel olarak sonra daha dar manasıyla baykuşu zikrediyor. Hmm. Neyin, neye atfı diyoruz? Neyin neye atfı diyoruz? Evet, Hayır. Hususun umuma atfı. Dar olanın geniş olanı atfı. Baykuş daha dar, tek bir şey. Evet. Tiyara çok geniş. Her şeyle uğursuzluk yapılabilir. Değil mi? Hayvanla da olabilir. Yağmurla da olabilir. Karla da olabilir. Günle de olabilir. Mekanla da olabilir. Çok o, çok olabilir. Çok Açıkladık onu soru diyeceğim. Ne zaman büyük şey olur, ne zaman küçük şey Biraz önce anlattım onu. Bir kâlesinin daha bunda Vela safar. Vela safar.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 çok alem diyor ki bu da aydır. Yani sefer ayı kastedilmektedir Bu ayda ne yapılıyor? Uğursuzluk bekleniyorsa eğer e, bu da caiz değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi ne yapmış? Nefir. <gülüyor> Sonra müellif rahimahullah diyor ki zâde muslim ve la nev'a ve la ghûle ve la nev'a ve la ghûle Burada Müslümin rivayetinde aslında bu şekilde bir lafız yok yani ikisinin yan yana zikredilmesi bu şekilde la inne ve ala yok. Diyorlar ki burada müellif rahimehullah ne yapmış? Rehmetimiz. Yani e, diyorlar ki vehmin sebebi tevehhüm etmesinin sebebi ise bu yanılgıya düşmesinin sebebi ise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 İmam İmam kim? İmam-ı Nevevi. İmam Nevevi koymuş o babların başları. Kitabın yazarı kim? Kitabın yazarı kim? İmam Müslim İbnü'l-Haccac. Kitabı yazan hadisleri kitabına yerleştiren kim? İmam Müslim. Sonra onların Mesela diyor ki İmam Müslim Kitabu Salah. Ne demek Kitabu Salah? Mesela, namaz mi? kitabı. Orada namazla ilgili hadislerini yapmış? zikretmiş. O Kitabu Salah'daki, namaz kitabındaki bölüm başlıklarını, bab başlıklarını kim koymuş? Nebevi. İmam Nevevi koymuş. Oradaki bab başlıkları kime ait? Nebevi. İmam Nevevi'ye ait. Anladık mı arkadaşlar? Olayı anladık mı? Hasan anlamamış gibi fısıldıyor. İmam Neveyn'in koyduğu başlıkta diyor ki La adva ve la tiyara ve la hame ve la neva ve la gula Müslümin Ebu Hurayra'dan rivayet ettiği hadiste diyor ki La neva ve la safar Nev da yoktur Safar da yoktur Cabir'den rivayetti Müslümin La gula Ve la safar Gul da yoktur Safar da yoktur yani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 Bunun şairi, tavsiyeliyle gelecek. Vela gul. Ne demek gul? Biz Türkçe'de de kullanıyoruz onu. Ne diyor? ne diyor? Gul yabani deniyor. Gul yabani. yabani deniyor. Yani cahili ehli kendilerine gözüken şeytanlara, şeytanların büyüklerine, cinlerin o büyüklerine onları saptaranlara ne ismi veriyordu? Gul. Gul bunun Arapçadaki adı ne arkadaşlar? Hul. Türkçedeki Hul bak Türkçeye bile böyle gelmiş. Hayalet. Hul yabani hayalet tarzında hatta böyle zannedersem Ömer Seyfettin'in bir romanı var. Küçüklüğümüzde okumuştuk. Hul yabani diye. Araplar bunun böyle bu şeytanın insanlara gözüktüğünü, insanları yoldan çıkardığını, insanları helak ettiğini insanları mahvettiğini başlarına musibet getirdiğine inanıyordu. Nebiy Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Nef ediyor. Her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'a tevekkül edilmesi gerektiğini ne yapıyor bizlere burada? Açıklıyor. <gülüyor> Buhari ve Müslim'in el esna rivayetine göre Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La adva, ne yoktur? Adva yoktur. Ulaşıcı ulaşıcılık yoktur. Ve la tiyara uğursuzluk bir şey de yoktur. Ve <gülüyor> yujibuni el ne diyor peygamberimiz fal yani el tabii hangi fal bu kahvelerin içilir fincanın içinde içilen kahveden sonra bakılan fal değil fal benim diyor hoşuma gider peygamberimiz nedir fal قالوا وما ne demek fa'l diyorlar soruyorsa abi o halde Bu ne demek peygamber öylesine diyor ki el kelimatu tayyibe.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 Hüdeybiye anlaşmasında Mekkeliler kimi gönderiyorlar? Suheyl. Suheyl İbni Omar. Mekkeliler Suheyl İbni Omar'ı gönderiyorlar. Gitsin görsün Müslümanları ne yapıyorlar ne diyorlar. Müslümanlar uzaktan gelen bir adamı görünce uzaktan bir karartı görüyorlar. Sonra soruyorlar kim o diye diyorlar ki bu Suheyl İbn-i Amr Aleyhisselatü Vesselam ne demek Suheyl Arapçada? Kolaylık, Kolaylık. kolay, kolay şey. Sehel diyoruz ya Sehel kolay. kolay Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kim o? Diyorlar ki Suheyl i̇bn Amr Peygamberimize diyor ki Sehule emrukum O halde işiniz kolay olacak yani. Ne yapıyor orada Aleyhisselatü Vesselam bir iyimserlik Hı? Bekliyor, umuyor ne var burada? O gelen adamın isminden dolayı, ha bak bu adam Süheyl, kolaylık çıktı, o geldi, o zaman tamam biz bu işi yapalım, az daha vazgeçirecektik, ha demiyor Alem. Bu değbiye gelmiş zaten, o anlaşma yapılacak ve bu iş tamamını erdirilecek. Ama ne yapıyor buna bağlı olarak bir kalbinde imsarlık geçiriyor. Bunda bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Bunda bir beis yok. Böyle bir Davud bir senedin sahih diyor. Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu sahih senet ile rivayet etmiş olduğu diyor. Ancak bu hadis zayıf bir hadis, nürsel bir hadis. Ne demek mürsel? Nürsel, nürsel hadis ne demek arkadaşlar? Sabi'nin direkt rivayet etmiş olduğu hadis. Peygamberden rivayet. Etmiş. Aradan sahabeyi düşürerek rivayet etmiş olduğu, sahabeyi zikretmeden rivayet etmiş olduğu hadis. Sahabi diyor ki, Peygamber Aleyhisselam Vesselam şöyle buyurdu. Buna ne deniyor? Mürsel, Mürsel deniyor. Mürsel deniyor. Buradaki Ukbe ibn Amir Urve, asıl adı Urve, Ukbe değil. Bazı kimseler onu Ukbe olarak zikretmiş, müellif de onlardan alıntı yaparak Ukbe demiş. Ancak doğru olan ne Orva Orva İbnu Amir. Bunun sahabe mi yoksa tabi'in mi olduğu konusunda ihtilaf olunmuş. Hadis alimleri araştırıyor. Didik didik ediyor. Orva İbnu Amir kim? Müzzi diyor ki: "La tasbutu lehu's-suhba bi vec'hin sahih." hiçbir yönden, hiçbir şekilde bu kimsenin sohbeti sabit değildir. Ne demek sohbeti sabit değildir? Peygamberimizi ne yapmamış? İman ederek görmemiş. Yani sahabesi olmamış. Yani Peygamber aleyhisselam hayattayken onu yapmamış? Görmemiş. Sahabenin tarifi neydi? Peygamber aleyhisselatü vesselam hayattayken ne yaparak? iman ederek görüp o itikad, yani o iman ile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 hadisin mürsel olması. Yani hadisi direkt peygamberden kimin rivayet etmesi? Tabi'in tabi rivayet etmesi. Tabi'inden bir kimsenin peygamberden direkt hadis rivayet etmesi mümkün mü? Evet. Değil. Arada düşmüş, düşürülmüş ne var? Bir, bir kimse var. var. Sahabe var değil arkadaşlar. Sahabe olursa düş... arada düşen kimsenin, zikredilmeyen kimsenin sahabe olduğunu bilsek sıkıntı yok. Biz arada düşürülen, zikredilmeyen kimsenin sahabe mi yoksa tabi'in mi? Tabi'inse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 yani duydum diyor ama aslında yapmamış, duymamış. Bu da tebdis de uzun bir konu. İnşallah Allah bize nasip eder. Hadis, ustalla hadis okusak bunları alırız. Hadis ne deniyor? Uluk yaratıkta yaratau inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında zikredildi, anıldı, ona soruldu. Tekale dedi ki Resulullah sallallahu Ahsenuha ve sellem "Ahsenu'l fe'l." Onun en iyisi emzaledir. El fe'l. Güzel söz, iyi insan olmak. Fala terdu musliman. Ne şartıyla? Müslümanı. Müslümanı ne yapmayacak? Başlamış olduğu işten geri çevirmeyecek, alıkoymayacak. koymayacak. iza ra'aytu ma yakrah sizden birisi hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman ne desin? Felleh pol desin. Allahumme laa'ti bil hasanati illa ente. Eğer ancak sen getirirsin. Fala terfu sayyiati illa ente. Eğer ancak sen def edersin. Ve la hawla illa bik. Havl ve kuvvet ancak nedir? Senden, Sendendir. Onu ancak sen verirsin. Ne demek? La havle ve la yani hareket, bir durumdan bir duruma geçmek, tahvül etmek yani hareket etmek ve güç kuvvet sahibi olmak nedir? Ancak Allah'ın desteğiyle, Allah'ın yardımı istenilerek yapılabilir olabilir. Yani Allah sana o gücü size vermese görüyorsun insanlar var. Taş gibi adam. Allah ondan o gücü, kuvveti bir almış. Bu kaslar, adeler felç gelmiş. Elinde duruyor. Yani bırakın mutfaktan oturma odasına gitmeyi. Sağ ayağını sağ elini ya, sol elini kaldıracak güç yok, kuvvet yok. Verme imkanı. İbn-i merfu olarak rivayet olunduğuna göre ki bu hadisin merfu değil de e, mevkuf olduğunu söyleyenler var. Alimlerin çoğunluğu diyor ki mevkuf ne demek? Yani sahabenin sözü. Bazı vardı var ki diyorlar merfu. Evet. Merfu, merfu olarak da sahidir. Ne diyor ibne Meseut? Attiyaratu şirk, Attiyaratu şirk, uğursuzluk Şir, şirktir, uğursuzluk şirktir. Ama minna illa, bizden her birinin aklına kalbine böyle bir uğursuzluk da yapabilir Ahmet? Gelebilir, gelmektedir de. Çünkü insanın sahip olmadığı bazı vesveseler, düşünceler var. Öyle değil mi? Herkes mesela elinde olmadan bile bazen kalbinden bazı şeyler geçebiliyor. Bir şeyi bir şeye bağlayabiliyor. Böyle bir uğursuzluk düşüncesi geçebiliyor. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُذِّهِبُ Ancak diyor. Bunu ne yapar Allah Teala? Allah Teala bunu ne yapar? Tevekkülü. Götürür. Ne kadar? بِتْ Ne ile? Tevekkül ile. Tevekkülü. Allah'a tevekkülün varsa Allah tevekkülün varsa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 Uzaklaştırır. uzaklaştırır, lafzı, o son bölümü kimin sözü arkadaşlar? Kimin sözü? O Abdullah bin Mesud'un sözü. O hadisten değil yani, hadisten sayılmıyor. Abdullah bin Mesud'un sözü. Buna hadis imbinde ne deniyor? Yani hadiste mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü geçiyor. Ondan sonra ravilerden birisinin sözü de Hadisten zannedilerek, hadisten beraber rivayet olunuyor ve daha sonradan ortaya çıkıyor ki o söz peygamberin sözü değil, kimin sözü? Amin. Sahabenin yahut diğer başka bir sözü. Hadise sonradan eklenen ve ortaya çıkarılan bu ziyadeye ne deniyor eklemeye? Hadis ilminde, bu da ödev arkadaşlar, haftaya araştırın gelin. Efer, efer Hayır, efer değil. Efer. Hadis,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 Peygamberin sözünden olmayan ama peygamberin sözüyle birlikte böyle yan yana rivayet olunan bu ziyadenin adı hadis ilminde nedir? Haftaya araştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu söz kim ahir? Abdullah bin Mesud'a ait. Ve li ahmet Hadis hadisi ibni Ömer, men reddetuttayara an hajati fakat eşrake. İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadiste Peygamberimiz e, İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle diyor. مَنْ رَدَّتْ تُحْتِيَرَةُ اَنْ هَاجَتِهِ فَقَدْ Kim? Bir işe koyulur. Ve uğursuzluk duyduğundan dolayı, bir şeye uğursuzluk bağladığından dolayı, o işten geri dönerse, vazgeçerse, ne yapmıştır? İşe koşmuştur. فَمَا قَالُوا فَمَا كَفَّارَةُ زَالِكِ Deyince, bunun keffâreti nedir? Yani, bunu nasıl hissedeceğiz? Bu yapmış olduğumuz, Hatayı nasıl temizleyeceğiz? an taqul şöyle demesidir. Allahumme la hayra illa hayruk ve la tayra illa tayruk ve la ilaha gayruk. Allahumme la hayra illa hayruk. Ve la tayra illa tayruk ve la ilaha gayruk. Bu hafta izliyoruz İkinci ödev. Kefareti bunun bu arkadaşlar. Yani bir aklına bir şey geldi, Yahu öyle bir cehalette bulundun, böyle bir hataya düştün. Bunun kefkâreti ne? Allahümme la hayra illa hayruk. Senin hayrından başka bir hayır. Ve la tayra illa tayruk. Başıma gelen bu uğursuzluk diye saydığım şey aslında senden, seni takdir ettiğin bir şeydir. Ve biz bunu açıklamışık kader bahsinde, vasıt edersinde. Allah-u Teala'nın takdir ettiği her şey aslında nedir? Hayırdır. Şer, bize göre şer, bizim tarafımızdan şer gibi gözüküyor. Ve la ilahe gayruk. Bakın ne var? Tevhid. Senden başka ibadet olacak. İlah? Yok. İşlenilen günahı, işlenilen şirkiniyle temizliyoruz? Neyle onun kefâreti yapıyoruz? Tevhid. Ve lehu min hadis-i fâdl ibn-i abbas radiyallahu anh innem attiyaratuma amdâke evreddek. i̇bn Abbas'tan rivayet olduğuna göre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 ...ve sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. ayetleri üzerine yapılan vurgu. Evet, söyledik bunları. Bir de Firavun'un yaptığı, kavminin yaptığı, Musa Aleyhisselam yaptığı şey. Diğeri de, e, ashab Kariye, Yasin Suresinde zikredilen. Evet. Bulaşık, bulaşıcılıktan ileri gelmek diye bir şey yoktur denilmesi. Bunun ne amana geldiğini geldik, açıkladık. Evet. Uğursuzluk yoktur denilmesi. Evet. Baykuş uğursuz değildir denilmesi, uğursuz ay yoktur denilmiş olması, iyimserlik ise bunlar gibi reddedilmesi bir tarafa aksine müstahaptır. İyimserliğin güzel söz söylemek olduğu, insanın kalbinden geçebilecek uğursuzluk vesaire gibi şeyler, kötülüğüyle beraber zarar vermezler. Aksine kişinin tevekkülü sonucu Allah onları giderir. Kalbine böyle şeyler geldiğinde kişinin dile getireceği duanın ne olacağı kolay ezberliyoruz. Allah me la illa Evet, uğursuzluğa inanmanın şirkten olduğuna dair açık beyan, uğursuzluk düşüncesini kalpten gelip geçirmenin asıl kanalımı şeklin hangisi olacağının açıklaması. Evet, bunların hepsini açıklayıp bahsettik. Geri bir, bir mesele kaldı. O da şu. Nebi Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Eş'um fi 3 eşküm fi 3, yine eşküm fi 3. Yine kursuzluk şu 3 evidir. Şey El mer'atu ve dabbatu ve dar. Kadın da, dinekte ve evdedir. Bunun bu hadis sayılırız. Ne demek? Ve bunu nasıl anlayacağız? İnşallah bunu da önümüzdeki hafta e, e, açıklayacağız. Vaktimiz daraldı. Yere yetişmemiz lazım. O yüzden bu hadisi de böyle e, aklınızda tutun. Uğursuzluk şu üç şeydir hadisini. Bu uğursuzluk yoktur hadisleriyle birlikte nasıl anlamamız gerekiyor? Subhanakallahumma ve hamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ent. ve atubu ile